Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu hafta iklim krizinden ve ona bağlı gelişen kuraklıktan, bunun gezegenimiz üzerindeki etkilerinden, toplumdan, doğadan bahsedeceğiz. Ee, küresel ısınma son yıllarda her sene yüzünü başka felaketlerle gösteriyor. 21. yüzyılın ilk akılda kalan felaketi de, iklim felaketi de 2003'te. Avrupa'da en az 30 bin kişinin ölümüne neden olan sıcak dalgalarıydı, sıcak, sıcak hava, hava dalgaları. dalgaları. Hı hı. 2004'te Filipinler'de en az bin kişinin öldüğü tayfunlar geldi. 2005'te Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans kentini yerle bir eden Katrina felaketini yaşadık. Hı hı. Yine 2006'da Çin'de 5000 bin kişiyi evsiz bırakan tayfunlar oldu. 2007'nin yaz aylarında İngiltere'yi seller vurdu bu sefer. 2008'de Myanmar'da 140 bin kişinin öldüğü Nargis ...tropikal e, siklonu vardı. Yine 2009'da Avustralya'da zirveye ulaşan kuraklık e, söz konusuydu. 2010'da ise Pakistan'ı e, bu sefer seller alıp götürmüştü. 20 milyona yakın insan sellerden etkilenmişti. Rusya'da aylarca hı -hı. süren orman yangınları e, gerçekleşmişti. Avustralya'da da e, sel felaketi yaşanmıştı. Yunanistan'da orman yangınları vardı bir yandan. Hı hı. Evet yani kota sürekli yükseliyor. Evet, evet sayılar felaket iklim felaketlerinin her geçen gün sayısı Hı -hı. artıyor. Evet son olarak da şeyi de unutmayalım yine Temmuz ayındaki e, bu sene sellerde içerisinde... ölen aha, altı bin yakın 6000 bine yakın kişi de Hindistan'da yine Çin'de hem sel hem kuraklı felaketi yaşandı. Aynı dönem Temmuzda. içerisinde evet. yaşandı. Bunlar da evet ama e, şimdi bu felaketlerden bahsederken sanırım bunların içerisinde en çarpıcı olanı kuraklık. Dediğimiz. Ama en göze batmayanı. En göze batmayanı, evet. En İkisi. sinsi olanı. E, çünkü kuraklık meselesi diğer e, diğer doğal afetlilere e, oranla farklı bir yerde. Kamuoyunun dikkatinde depremler, seller, fırtınalar, tornadolar kadar ani dalgalanmalar neden olmuyor. Bu da kuraklığın şiddetinin ve boyutlarının yeterince anlaşılmaması sonucunu doğuruyor çoğu zaman kuraklık doğal etkenlerle ortaya çıkan bir afet gibi evet, algılanıyor. algılanıyor. Evet. Oysa başta iklim değişikliği olmak üzere pek çok insan faaliyeti sonucu ortaya çıkan ve doğal olduğu kadar belki daha fazla insan kaynaklı bir sorun aslında. Evet. Evet. Yani aslında bu tür e, iklim değişikliği ile gerçekleşen sellere, kasırgalara, fırtınalara e, ve kuraklığa artık doğal dememek gerekiyor. Evet. Doğal ama... olmayan felaketleri yaşıyoruz her Kesinlikle. geçen gün. Bunun Hı -hı. nedeni de e, açık radyo dinleyicilerinin de yakından tanık olduğu bir sürü programda dinledikleri iklim değişikliği. Hani Hı. 200 yıl öncesinde atmosferdeki e, sera gazları oranı... Karbondioksit oranı e, milyonda 275 parçacıkken şu anda 400 Hı -hı. E, parçacığa ulaşmış durumda. Bu da sıcaklığı arttırıyor gezegenin sıcaklığını. İşte bu söylediğimiz bütün felaketlerinin oluşma nedenlerinin ana kaynağı da bu gezegenin sıcaklığındaki artış miktarı. Evet. Biz e, 400 ppm ile 350 parçacığı çoktan aşmışız. Evet yıllardan de. beri de Hı -hı. 350 ppm'e inilmesi için Hı -hı. dünyada aktivistler eylem yapıyor ee, taleplerini Çağrıda dile getiriyorlar evet. hı hı. E, kuraklık ne demek aslında birazcık da ondan bahsetmek lazım bu aslında bu doğal afetler içerisinde en kapsamlı etkiye sahip olan afet sosyal, çevresel ve ekonomik olarak çok önemli zararlar oluşturuyor kuraklık aslında şu demek yağışların kaydedilen normal seviyelerin Önemli ölçünde, ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengenin o ortamda e, bozulması. Yağış normal düzeyinin oldukça altına düştüğünde ortaya çıkıyor kuraklık ve arazi kaynakları ile üretim sistemleri olumsuz biçimde etkileyerek ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açıyor. Peyzajda evet. gelişen bir kuraklıktan bahsediyoruz. Buna ilişkin evet. kayıtlardan e, yola çıkacak olursak 1970'lerden bu yana şiddetli Hı -hı. kuraklık dönemlerinde artışlar Hı -hı. var. E, 21. yüzyılın başında yeryüzünün aşırı kurak koşullara sahip bölgelerin oranı yüzde 15'ten yüzde 30'lara. Çıkmış. Bugün 1.7 milyar insan yani dünya nüfusunun neredeyse üçte biri su kıtlı olan yerlerde yaşıyor. Bu sayı nüfus artışıyla birlikte 2025 yılında yaklaşık 5 milyarı bulacağı ifade ediliyor. Evet. Ee, yine bir e, rakamdan e, yola çıkalım. 1900'lerle e, 2013 yılı arasında 11.7 milyondan fazla e, can kaybına neden olmuş evet. kuraklık. 2.2 milyar civarında insan ise kuraklıktan doğrudan veya dolaylı şekilde etkilenmiş. Evet bu yağışın eksikliği anlamına gelen dolayısıyla suyun da eksikliği anlamına gelen kuraklık dünyadaki çevre itilaflarının başında geliyor aslında. Çad, Darfur, Sudan, Etiyopya, Ogaden çölü, Somali, Yemen, Irak. Pakistan, Afganistan, bu bütün bu ülkelerde ve daha fazlasında su kıtlığının e, verimsiz hasada neden olduğunu biliyoruz. Çiftlik hayvanların ölümüne e, neden olduğunu biliyoruz. Aşırı yoksulluğa neden olduğunu biliyoruz. Ve tabi bunların hepsi aslında çevresel e, çevre ihtilafları örnekleri. Bu konuda ee, bir şu, araştırma evet. yapan e, kurak alanlar uzmanı e, Vaditi Eryan'ın bir araştırmasında şöyle bir veri var. Dünya sıcaklığındaki her bir derece artışı. Çevre ihtilaflarının 20 kart artmasını yol açıyor diye bir tespitte bulunmuş. Evet, bu çok kötü bir haber. Evet. <gülüyor> Kuraklığın tarımsal, tarımsal üretim başta olmak üzere çok önemli ekonomik zararları olduğunu biliyoruz. Göç, ihtilaf ve bazen savaş nedeni de olabiliyor kuraklık. Fırtına ve sellerden sonra en büyük mali zararı e, getiren doğal afet. Kuraklık tüm dünyada 1900 ile 2013 yılları arasında zaman o 100 yıldan fazla zaman diliminde 2.3 milyar dolarlık zarara neden oldu. ABD geçtiğimiz yıl son 50 yılın en şiddetli kuraklığını yaşadı. Evet, Buna bir örnek olarak hafızalarımızda olan o e, geçen Hı -hı. yıl e, bütün yaz boyunca hani o olayı takip etmiştik Hı -hı. E, son 50 yılın en büyük kuraklığıydı. E, çok sayıda eyalet etkilenmişti kuraklıktan. Olağanüstü hal ilan edilmişti. Ee, doğal olarak bu kuraklık e, çok sayıda e, tarımsal ürünün de düşmesine yani hmm. mısır soya fasulyesi gibi tarlalar e, şey, ürünler tarlada kurumuştu. O görüntüleri çok net bir biçimde hatırlıyoruz hmm. hala. E, doğal olarak bunun da e, bu gıda Tarımsal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacağı söylenmişti ki geçen yıldan itibaren %4 oranında bir artış olduğu söyleniyor. Ee, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi milli hasılasında da küçülmeye yol açmıştı bu kuraklık. Yani. Daralma, Çiftçilere evet, dönük yardımlar yapılmıştı. 2012 yılı için sadece 2012 yılı için 50 milyar dolarlık kayba yol açtığı tespit edilmişti. 2013 yılında yani bu içinde olduğumuz yıl içerisinde de bu kaybın devam edeceği hı. ifade ediliyordu. Evet tabii şimdi bunlar tabii biraz bütün bu bahsettiğimiz verdiğimiz sayıların hepsi resmi sayılar. İnsana ve doğaya gelen zararın ekonomik maliyeti hakkı. Hani bunu hakkıyla ölçmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Burada verilen değerlerin de çok daha ötesinde zararlar olduğuna evet, bunu gerekiyor. hiç unutmamamız lazım. Bu zararlardan bir tanesini örnek olarak verebileceğimiz yerde Afrika. Mali kayıpların çok ötesinde bir insanlık trajedisi yaşanıyor şu anda. Bir süredir. Dünyanın en büyük insani felaketlerinden birisi işte Afrika'da yaşandı. 2011 yılında 2011 yılında büyüğü, evet. evet Kuraklık Somali, Etiyopya ve Kenya'da uzun süredir zaten var olan bir sorun. Bunu çoğumuz biliyoruz. Ancak geçtiğimiz yüzyılda Somali'de 10 yılda bir yaşanan kuraklık son yıllarda 2 yılda bir yaşanmaya başlandı. E, tabii bu böyle bir kuraklığa, sürekli devam eden bir kuraklığa bağlı olarak da bir kıtlık yaşanıyor. Ve toplu ölümlere e, evet, neden oluyor burada, evet. kitlesel ölümlere. 50 yıl içinde ortalama sıcaklıklar Kenya'da 1 derece, Etiyopya'da 1.3 derece artmış. Bunlar tabii ilk başta kulağa küçük sayılar gibi geliyor ama aslında e, atmosferde muazzam değişik. oluyor. Tabii sıcaklık oluyor? Evet. oranı artınca e, aynı zamanda yağış hmm. e, miktarlarını da etkiliyor. Hmm. E, i̇şte... ...bahsedilen bölgelerde iki tane yaş e, dönemi var. Bir, e, ilkbahar dönemleri Mart-Haziran aylarında... Bir de Ekim-Aralık aylarında yağış alan dönemler var. Mart ve Haziran aylarında uzun yağmurların yağış miktarlarında hızlı bir düşüş gerçekleşiyor bu ülkelerde. Ekim ve Aralık aylarında görülen kısa yağmurlarda da ise şiddetli artışlar. Yani evet. bereket taşıyan Mart ve Haziran ürünlerin yetişmesine olanak sağlayan Mart ve Haziran aylarındaki yağışlardaki düşüş... Kuraklığa ve kıtlığa neden oluyor. Hı hı. Ekim ve Aralık aylarındaki sert yağışlar ise sellere yol açıyor. İki felaketi birden yaşadı bu ülkeler ve sonrasında evet. e, ciddi kayıplar e, gerçekleşti. E, Evet, 2011 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle yarısı 5 yaşın altında olmak üzere yaklaşık 265 bin, 60 bin kişinin öldüğü belirlendi. 10 milyondan fazla insan evet. etkilendi. Etkilendiden ne kastediyoruz onu Etli da biraz... mültecileri evet, oldu bunlar. Göç etmek zorunda göç kaldılar. Evet. Afrika'nın en büyük, yani daha doğrusu dünyanın en büyük mülteci kampı Afrika'da. Dadap'ta yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor ve insanlar bu mülteci kampına uzun yürüyüşler gerçekleştirdi. Bir hmm. tanesini hatırlıyorum ben ee, bir kadın işte bulunduğu bölgeden bu kampa 35 gün süren bir e, yürüyüş, yürüyüş evet. gerçekleştirmiş ve bu sırada yanında bulunan 3 tane çocuğunu e, kaybetmiş yolda ölmüş çocuklar bu uzun evet. yürüyüşe. Böyle e, Dayanamamışlar. Evet, binlerce yüz binlerce e, trajedi yaşanıyor. Evet, şimdi, şimdi bir ara verip evet. sonra Türkiye'ye mi geçelim? Evet e, çok güzel eski bir şarkıyla ara vereceğiz. Programımızın konusuna da uygun olduğunu düşünüyoruz. Zeki Müren'den dinliyoruz. Yağdır Mevlam Su. Patlayan dudaklara sararan yapraklara kuruyan topraklara yağdır Mevlam su. Yadır Mevlam. Suya kanacak kadar Yağdır Mevla'm su Alev saracak kadar Yandım yanacak kadar Suya kanacak kadar Yağdır Mevla'm su Antenden ayrılırken Yağdır Mevlam su Yağdır Mevlam su Yağdır Mevlam, Mevlam, Mevlam su Alev saracak kadar Yandım yanacak kadar Suya kanacak kadar, yağdır Mevlam su Alev saracak kadar, yandım yanacak kadar Suya kanacak kadar, yağdır Mevlam su Hasret güllere, sana açık ellere, tutuşan gönüllere, yağdır Mevla'nın su. Kadar, suya kanacak kadar Yağdır Mevlam su Alev saracak kadar Yandım yanacak kadar Suya kanacak kadar Yağdır Mevlam su Evet bu güzel şarkıdan sonra devam ediyoruz. Ee, dünyadan bahsettik. Kıtlıktan, kuraklıktan, iklim değişikliğinden bahsettik. Şimdi biraz da Türkiye'den bahsedelim bu bölümde. Evet Türkiye iklim değişikliğinden muaf bir ülke değil. Bütün evet. bu bahsettiğimiz şeyleri aslında bizler uzun zamandan beri yaşıyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde orduda binlerce kişi e, yağmur duasına çıktı. Evet. Beş aydır, e, yağ, yaklaşık beş aydır orduya yağmur yağmıyor. E, bundan dolayı e, başta fındık olmak üzere orada yetişen ürünler büyük hasara e, maruz kalmış. Evet. Bunu e, giderebilmek için... Tekrar senler... çaresizlikten Yağdır Mevlan su demeye getirmişler yani. Evet. Yağmur doğasına çıkmışlar ve orada... E... Bir ilginçlik var ki... E, Duyadan mıdır ama üç gün sonrasında ise e, cidden orada e, ya, da yağ yağmur yağdı ve, ve şiddetli bir yağış sel oluyor karşılaştı evet. sellen yüz yüze kaldılar. Evet e, oradaki üreticilerden bir tanesi şey diyor ilk defa bu kadar sıcak havanın yaşandığını belirtmiş. Hani inşallah dualarımız kabul kabul olur demiş. Ancak e, hava sıcaklıkları böyle giderse daha çok mağdur olacağız demiş. Ama işte e, üç gün sonra da sel gelmiş. Şimdi e, biraz tarımdaki etkisinden bahsetsek, Türkiye'deki, Türkiye'deki etkisinden. hani kuraklığın tarıma olan etkisinden bahsetsek iyi olacak. Oradan başladık, oradan devam edelim. Türkiye'de iklim gittikçe sertleşiyor. Bütün Türkiye için geçerli bu. Bu özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde yine İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yazlar daha kurak geçmeye başladı. Kışlar daha soğuk, sert geçiyor. Yani sıcaklıklar artıyor, yağış oranları düşüyor bu bölgelerde. Evet, 2011 ile 2012 tarım yılında yapılan bir araştırma var. Buğday verimlerinde e, bu bölgelerde %33'e varan düşüşler olduğunu söylüyor en büyük düşüş bu çok çok evet, önemli bir düşüş. Evet ve hı hı. Konya'da kaydedilmiş bu düşüş oranı. Hı hı. Kimi ürünlerde ise örneğin e, o dönem yani yakın bir zaman dilimine kadar e, yetiştirilmeyen ürünler farklı bölgelere kayış gösteriyor. Sinop'ta hı hı. buğday yetiştirilmeye başlanmış. Evet. Daha az su istediği için yarı kurak yerlerde ekilen buğday bu sefer Karadeniz kıyılarına kaymaya başlamış durumda. Hı hı. Ama Sinop'ta işte yine de yeterli su bulunmuyor. Yani buğday yetiştirmeye... Evet, buğdaya bile, bile yetecek su yok. Yani, su bulunmuyor. Yok. Ondan dolayı bu yıl buğday da yetince verim elde edilemeyeceği de ifade ediliyor üreticiler tarafından. Evet 8-10 yıldır devam eden bir kuraklık... ...var aslında buralarda... ...ve gittikçe de şiddetleniyor... ...yani görünen o... Evet. ...aslında bütün araştırmalar... E, ...ve bütün iklim modellemelerinde... E, ...21. yüzyıl için... ...Türkiye'nin ortalama sıcaklıkları... ...dünya ortalamasının üstünde olacağı... ...ve yıllık yağış oranlarının düşeceğini... ...söyler Öyle. nitelikte... Hı -hı. E, Zaten sulak alanlarda ciddi bir problemimiz vardı. Yani uzun evet. yıllardan beri farklı nedenlerden dolayı da sulak alanlarda ciddi problemler yaşıyorduk. E, bu iklim değişikliği ile birlikte sulak alanların hızla yok olması evet. e, gündeme geliyor. E, son 40 yıl içinde ülke sınırları da halindeki sulak alanların yarısı evet. yok oldu. Çok büyük bir... ...şey yani... ...çok büyük bir yıkım bu gerçekten... Evet, ...Marmara Denizi kadar büyüklükteki bir alandan bahsediyoruz... Evet. ...Konya'da da yine Kapalı Havzada... ...Konya Kapalı Havzası'nda aşırı sulama ve yanlış alt yapı projeleri nedeniyle de... ...iklim değişikliğiyle birlikte... ...sulak alanların yüzde beşi yok olmuş... ...Tuz Gölü tamamen yok olmak üzere... Hı hı. ...yani çok büyük değişimler yaşanıyor gerçekten... Bir de e, bunlardan bahsederken sulak alanlar, ormanlar geçen hafta, geçimiz hafta Türkiye'nin beş ayrı yerinde aynı saatlerde orman yangınları ortaya çıktı. Onlardan da birazcık bahsetmekte fayda var. Son bir hafta içinde çıkan orman yangınlarında 1096 hektarlık bir alan zarar görmüş, ormanlık alan. Son 10 yılda ise 85 bin hektar yanmış orman. Ee, bu orman yangınlarının en fazla arttığı aylar Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Yani yaz ayları diyebiliriz. Çok doğal. Evet. Yani yangınların çoğu uzun süreli ve şiddetli kurak periyotların evet. olduğu dönemde e, gerçekleşiyor. Evet. Bundan dolayı da hani bu belirtilen aylar en sıcak olan aylar. O hmm. yüzden bu dönemde orman yangınlarının sayısı, süresi ve hmm. e, yaygınlığında artış Tabii oluyor. yani yüzlercesi var o kadar çok yangın oluyor ki biz bazılarını duyuyoruz bazılarını duymuyoruz hani bu zaten geçen hafta bu orman yangınlarının bu kadar gündeme gelmesinin nedeni de hani beş ayrı yerde Türkiye'nin beş ayrı noktasında aynı anda başlamasıydı artık bilemiyoruz bunu nasıl yorumlayabiliriz de. <gülüyor> ama iklim değişikliği ile ilgili olduğu kesin zaten o kadar karanlık bir tablo var ki karşımızda bu kuraklıkla ilgili iklim değişikliği ile ilgili. Hükümette bununla ilgili önlemler almaya çalışıyor, almıyor değil ama e, nasıl önlemler? Bunlar Türkiye Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nda ortaya çıkıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinatörlüğünde başlamış ve başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü olmak üzere çeşitli resmi ve sivil kurum ve kuruluş uzmanlarından oluşan bir e, kurul ve komisyon var. Bunlar her ay düzenli olarak e, olup biteni takip ediyorlar, raporlar hazırlıyorlar. Ve e, gereken tedbirlerin alınması için e, çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ama e, hani baktığımız zaman burada böyle bir e, hukuksal bir çalışma var veya belki de hani teknik bir çalışma, e, teknik var. Bir çalışma var. Ama e, bizim gördüğümüz şey daha çok ne? Su sıkıntısını çözmek için daha fazla baraj. Yapmak sürekli için, daha evet. fazla barajdan bahsediliyor şeyden bahsediliyor. İşte Türkiye'nin yeterince suyu yok. O nedenle bizim bir an önce Türkiye'nin su kaynaklarını %100 kullanmak kullanmamız gerekiyor. Onun için de barajları yapmamız gerekiyor deniliyor. Evet ama bu bir çözüm değil. Yani bu bir Hı -hı. sonuç. Evet. evet Türkiye zaten risk Altında olan bir ülke iklim Hı. değişikliği açısından e, su krizi ile de yakın bir tarihte karşılaşacağız. E, Aslında içinde izleyebiliriz su krizini. Evet Hı. ama e, bu su krizini önlemek noktasında e, ileri sürdükleri baraj yapma su krizini e, ortadan kaldıracak bir e, yöntem tedbir değil. değil kesinlikle. E, su krizini ortadan kaldırabilmek için iklim değişikliğine... E, durdurmak konusunda adım atıyor olmak lazım. Yine başa dönecek olursak e, sellerden kurtulmak için iklim değişikliğini durdurmak gerekir. Karbon salımlarını azaltmak, azaltmak gerekiyor. E, ondan ondan içinde... sonra uyum tedbirlerini de Evet. Bir yandan götürüyor olmak anlamlı Ama bu her yere e, baraj ve HES yapılacak anlamına gelmiyor Zaten HES'lerin iklim değişikliğini ya da kuraklığı önleyici herhangi bir şeyi yok Hatta tam tersi Etkisi var Etkisi yok Bundan 1-2 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde 39 tane e, nehir havzası üzerinde yapılan bir çalışma vardı O çalışmanın sonuçları şöyle e, Baraj yapılan yerler özellikle barajlar büyükse ...oralarda olan kuraklığa ve iklim değişikliğine maalesef olumsuz şekilde katkıda bulunuyor. Yani evet. kuraklık daha şiddetleniyor, iklim değişikliği daha da artıyor. O nedenle hani aynı hataları bizim yapmamız gerekmiyor. Türkiye'nin de bu çalışmalardan faydalanması gerek. Ama bunun için tabii önce mentalitesini değiştirmesi gerekiyor evet. devletin. Bir de böyle... yağış miktarlarının azalacağı söylenirken... Evet. ...dönüp azalan nehirler üzerinde... E, HES kurmak evet. aslında ölü yatırım yapmak anlamına geliyor. Evet. Bir yandan insanlar tarlalarını sulayacak su bulamazken işte HES'ler sayesinde sular şirketlere devrediliyor ve şirketlerde hı hı. zaten can suyu diye bıraktıkları yüzde ondan insanları suyu daha da bir felaketi e, sürükler hale geliyorlar. Evet gerçekten de o şekilde. Evet, bu kuraklığı hafta, da bu kadar konuştuk. Kuraklığı bu hafta bu kadar konuşuyoruz. Bundan önceki hafta zaten sellerden bahsetmiştik. İklim değişikliğinin aslında iki ayrı ucu. Türkiye'yi de bir yandan kuraklık kavururken bazı yerlerinde seller götürüyor. Hatta aynı örneğimizde olduğu gibi, Sinop'ta olduğu gibi, orada da olduğu gibi, pardon. Önce kuraklık, daha sonra yağmurdu Aslında arkasından seller basabiliyor. İkisi de aynı problemin iki ucu demiştik. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.